Borsanın günümüzdeki hükmü hakkı hükmü nedir onu öğrenmek istiyorum. Borsanın borsa. Borsanın günümüzdeki hükmü nedir? Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Evet. hocam. Borsa. Evet. E, borsa ile ilgili bizim çağdaş fakihlerimiz malum son zaman yani son dönemlerde çıkan ortaya çıkan bir konu fakihlerimizin bu konudaki ortak. ...düşüncesi, görüşü... ...hisselerle ilgilidir. Eğer... ...kişi tarafından... ...satın alınan hisse... ...haram karışmayan... ...haram bulaşmayan bir hisse ise... ...bu şekilde borsaya hissedar... ...olunabilir. Hmm. Ancak... ...ancak alınan hisse... Ee, ...haramla... ...içli dışlı olan... Faizle ilişkili olan, faize bulaşan bir hisse ise o zaman aynen yani onun hükmü ta hükmüne tabidir. Evet. Mesela faizle iştigal eden bir kurum biliyoruz. Yani biliniyor. Şimdi gidersem ben onun hissesini satın alırsam onun o faizine ortak olmuş olur. O ne yapıyorsa bizde. Ben de ortak olmuş olurum. Oldu, Dolayısıyla onun oluyoruz. hükmü benim o satın aldığım hisseye de geçer. Ve de şunu da e, değerli seyircilerime, seyircilerimize ifade edeyim. Her türlü şüpheden uzak kalalım. Uzak duralım. Borsanın tamamı şüphemdir hocam? Yani özellikle e, hisselerinden şöyle diyelim. Hı hı. Tam emin olmadığımız hisseleri almayalım. Evet. Belki kimisi bilemiyoruz. Belki faizdir değildir ancak repoya gidebiliyoruz. Ee, Tahvil tahvile girebiliyor ee, değişik değişik şeyleri gelişti malum faizin yolları çok yani insanımızı e, hakikaten İslami insani değerlere sahip olan insanımızı e, harama çekime gayesinde olan bazı kuruluşları biliyoruz yapıları biliyoruz İnsanlar malum kalpte bir delik açılınca devam eder bir delik açtınız mı, o büyür, büyür, büyür. da bir karartı, küçük bir karartı olduğu zaman büyür, kalbin tümünü kapsar. Ve bu mal, yani faize bulaşan, harama bulaşan veyahut hileye bulaşan, ne yaptığını bilemediğimiz hissedarlan, hisse sahiplerinin hissesini al. Ya orada yazmış, mesela yazmış, ne yazmış, ne diyelim. Şimdi... Aynı isimde bir şey olabilir, onu ilzam etmeyeyim. Farklı bir isimle bir şey olabilir, ama emin değilim. Kimdir, nedir, necidir, ne yapar? Ben olsam şüpheden kaçınırım. Uzak durmamız gerekir. Ama hüküm dediğim gibidir. Eğer faizle, haramla iştigal etmiyorsa, e, hisse asıl hisse sahipleri, hisseler, o hisseler satın alınabilir. Ancak hassasiyet sahibi olmakta fayda olacağını söyleyebilirim.